Sonra bu ahdi bozduğunuz gibi yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur dağını da yerinden koparıp düşüverecek gibi üzerinize kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilesiniz demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde merhameti ve büyük lütfu olmasaydı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 ''Hiç tereddüt etmeden iman ederdik.'' demişlerdi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. ''Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Allah da böyle kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa, yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara, yanlarında olan kitabın aslını tahsik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı, Allah'ın kitabını sanki biliyormuş gibi sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip, sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytan ruhlu insanların bunu sihirle elde etti şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettikleri gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara sihri Büyüyü öğreterek kafir oldular. Aynı zamanda onlar Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen ilhamla bildirilen şeye de uydular. Halbuki onlar mucizeyle sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kâfir olmayın demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler, kadınla kocasının arasına ayıran şeyleri, bunlardan kötü niyetle öğreniyorlardı. Ama onlar, Allah'ın izni olmaksızın, onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu satın alan ve satan için, Ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekle kendilerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve Peygamber'e iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. El Bakara Suresi 60 ila 103. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.